Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Yekbin Balçık'la ee, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Yekbin Balçık'la Thomas Bernard konuşacağız. İsterseniz ilk sorumla başlayayım. Tabii. Buyurun. Thomas Bernard'ın Yok Etme eseri üzerinden Edebiyatta Savaşı Unutma ve Anımsama imkanları başlıklı teziniz üzerine konuşacağız. Tezinizde edebiyat ve yok etme arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyorsunuz. Ee, yok etme noktası edebiyatla ilişkilendirdiğinde e, katliam, savaş gibi politik olaylardan mekansal, zamansal alanı kaplayan e, geniş bir alana kapı aralamış oluyorsunuz. Çıkış noktanızı oluşturan tanıklık edebiyatı kavramı üzerinden tezinizin kuramsal yapısını biraz daha açıklamak ister misiniz? Evet, tabii Edebiyatta yokluk kavramı aslında yakın zamanda tamamladığım doktoratizmde de devam ettirdiğim bir konu. E, bu yüzden konunun sadece burada anlatacağım politik yanının değil e, pek çok farklı alanın poetik, felsefi, sosyolojik e, alanları da kaplayan e, birçok boyutu olduğunu söyle, söylemeliyim en başta. Ee, bu anlamda varlık yokluk tartışmasından başlayarak na mevcudiyet dediğim tartışma e, estetik anlamda üretimin varlık koşulu sayabileceğim bir yasa olarak da bulunuyor. Ee, burada ele aldığım daha ziyade yok etme ve edebiyat dediğimiz başlığa koyduğumuz bu e, kısımda daha ziyade e, soykırım, e, katliam, felaket diyebileceğimiz politik olaylardaki yok etmelerin hatırlama yani hafıza boyutunda hatırlama ve unutma eksenlerinde yarattığı tahribatın çıktısı olarak bir yok etmeden bahsediyorum. Ve aynı zamanda tezin çalışma kısmında ele aldığım Thomas Bernard'ın Auslöschung yok etme eserinin başlığını da refere ediyor. Bu anlamda daha ziyade politik veceyi ele alan e, ve tanıklık denilen tartışmayla başlayıp e, bu tartışmayı devam ettiren ve e, politik anlamda e, yok etmenin e, edebiyattaki hatırlama unutmaya nasıl tezahür ettiğine dair e, bir e, kapsamı e, içeriyor e, tanıklık edebiyatı dediğimizde tabi en başta e, bu edebiyatın tanımını koyabilmenin ihtimalini tartışmak gerekiyor e, bütün bir e, edebiyat e, bir yazarın tanıklığından e, oluştuğu için e, bir edebiyata neden özellikle tanıklık edebiyatı tanımlaması koyuyoruz e, ve bu tanımlamayı koyarken belli bir tarihselliği var mıdır e, bunu e, diğer edebiyatlardan farklı kılan özgür yanları nedir Teorik anlamda bunu tartışırken bu özgür yanların diğer edebiyatlardan ayıran ve onu farklılaştıran ve tanıklık edebiyatı olarak onu nitelendiren kısımları ayrıca sorular olarak oluşturmaya çalıştım. E, bu anlamda bir epistemolojik kopuş olarak <gülüyor> ele alabileceğimiz e, Yahudi soykırımı sonrası e, 20. yüzyıl felaketlerine daha ziyade ele alan ve o tarihten sonra e, tartışmaların daha çok tanıklık, gerçeklik ve bunun üzerinden devam ettirilen e, pek çok kopuşu e, başlatan bir e, tarihsellikle e, başlattım. E, bu anlamda tanıklığın tartışması aslında tanıklık edebiyatının e, verilerini de veren bir yerde. E, ama tanıklık edebiyatı dediğimizde en başta bu edebiyatın e, Nişanyan ve Sebald'ın e, bahsettiği anlamda edebi, e, edebi kapsamı Hı. oluşturduğunu söyleyebilirim. E, bu anlamda e, bu edebiyatları belirleyen şey aslında hatırlamanın imkansızlığı ile unutmanın imkansızlığını aynı anda bir edebi eserde <Gülüyor> ortak olarak görüyor olmamız benim gördüğüm bakış açısıyla tanıklık edebiyatını sadece yaşayanların o felaketin başına gelen insanların mağdun olanın Hı -hı. içerdiği kısmı kapsamıyor yalnızca. Bunun haricinde buna tanıklık etmiş, duyarak tanıklık Hı -hı. etmiş ikinci nesil, üçüncü nesilden pek çok yazarı da kapsayabilecek bir alan. Tabi dediğim gibi hani burada daha ziyade bu hat Hatırlamayla ilgili olan kısıtın yani bir şeyi hatırlamaya olan mecburiyetin bunu anlatma mecburiyetinin ve aynı zamanda unutma isteğinin de aynı anda olduğu o e, anın o biçimsel e, çabanın e, ürünü olması gerektiği. E, tabii bunu ayıran e, etkenleri tam olarak koy, koyutlamak mümkün değil ama... ...belli anlamda e, bu kategorizasyon e, edebi olanın farklılığını anlayabilmek için de yardımcı oluyor. Bu yüzden tanıklık edebiyatı demek benim, benim için aslında daha zihin açıcı bir yerde. Tanıklık edebiyatında tabii en e, bilindik olarak e, anabileceğimiz isim Nişanyan. E, Felaket ve Edebiyat kitabında e, bu felaket denilen e, ve olağanüstü deneyim olarak adlandırdığı bu deneyimin e, dilin bütünlüğünü bozan ve kişinin aslında yaşadıktan sonra aktarılamaz bir boyuta geldiği bu olayın e, nasıl ifade edilebileceği yani edebiyatta bunun e, görüntüsünün nasıl olduğuna dair bir tartışmayı yürütüyor. E, aslında iki şeye e, özellikle dikkat etmemizi söylüyor Nişanyan. Bir tanesi e, kayıt altına alma isteğiyle e, tarihsel olarak e, bir arşiv hastalığına düşebilme tehlikesi yani her şeyi kayıt altına alma isteği bir yerde e, bu bahsettiğimiz e, edebiyatlarda e, tarihin e, e, Yalancı denilen yüzünü de <gülüyor> e, ortaya koyabilme tehlikesini taşıyor. Diğer tarafta da estetikleştirme denilen bir tehlike karşımıza çıkıyor. Burada da diyegesiz e, biçiminde tanımlanan yani dilin bütünlüğünün bozulduğu böyle bir olayı bütünlüklü bir dille ve sanki e, doğal bir şekilde yaşanıyor gibi e, rasyonelleştirmek bu şekilde aktarmak da imkansız. Nişan yana göre tabii roman ve filmin. E, Felaketin e, yan yana geldiği ve bu anlamda edebiyatın kendi başarısızlığını deneyimleyerek e, bu felaketi temsil edebildiği yan e, romanın sınırlarında ortaya çıkıyor. Çünkü romanı yazarken aslında yazar onun sınırlarıyla e, ve onun e, imkanlarıyla e, baş başa kalıyor. Aynı zamanda edebiyat e, yana göre tarihi konu edinen değil, e, tarihi tartışma konusu yapan bir yer. Bu anlamda e, edebiyatın e, başarısız olduğu yan olarak e, romandaki yazarın karşılaştığı bu özdeşleşme halleri, e, tanığın imkansız olduğu yerin, bir imkan olarak ortaya çıkabilme ihtimalini yaratıyor Sebald'ın bahsettiği yan ise çok daha farklı bir yerden ama aynı yokluğun okunmasının çok farklı bir boyutunu yapabildiği için o da diğer anlamda yani failin bulunduğu konumu görebilmek anlamında çok önemli o da Almanya'daki Hamburg'a Hamburg yapılan 1945-50 dönemlerindeki Hava Savaşı ve Edebiyat isimli kitabında Bombardımanların o dönemlerinde yapılan bombardımanların e ...edebiyatta uzunca bir süre hiç söz konusu edilmediğini fark ediyor. Ve bu e, fark edişten sonra bunun sebeplerini araştırmaya başlıyor. Ya aslında birkaç tane eserde söz konusu ediliyor ama... ...bu kadar hani insanların e, yok edildiği, hmm. e, mahzenlerde yaşandığı... E, ...ve e, şehri neredeyse yerle bir etmiş bir olayın... E, ...bu kadar az bir şekilde aktarılıyor olması dikkatini çekiyor... ...ve bunun üzerine çalışıyor. E tabii bunda e, siyasi anlamda... Ee, o dönemde politik e, yeniden kentleşmenin yeniden e, o, e, tamir edilen, evet. kentin tamir edilmesi e, ve bu e, Almanların içerisinde bulundukları suçluluk duyguları. Evet. Çünkü dünyaya yaptıklarının karşısında kendilerine bu yapılanın e, bir... E, Karşılık olduğunu ve hak ettiklerine dair bir e, duygu olabileceğine dair bir çıktı üretiyor. Hem nişan yanın baktığı yer yani mağdunun anlattığı yerden anlatı sallaştırma ve estetikleşme tehlikesini düşebiliyor olması e, düşebilecek olması hem de diğer yandan Seval'ın failin buldu, bulunduğu konumdan. E, bu felaketlerin e, sö söylenmeyen olarak kalıyor olması iki anlamda yokluğu okumaya fırsat tanıyor. E, tanıklık dediğimiz mesele ise çok farklı e, anlamda e, tartışılğı geliyor bu, buradan ele aldığımızda. E, i̇lk başta gerçeklik tartışmasından ele alabiliriz. E, Loeb ve e, Ferman'ın e, ele aldıkları kitapta e, bu tartışma aslında kamplardaki deneyimden sonra yapılan bir tarih konferansında tanıklardan birinin döneminde dört tane bacanın patladığını söylediği bir olayda belgelerde tek bacanın patladığına dair bir verinin bulunmasından sonra başlıyor. Burada tarihin yani tanıkların anlattıklarının gerçekliğine dair bir soruşturma başlıyor bu anlamda. Bu olayın gerçeklik yani tanıklığın gerçeklik boyutunu aktarıyor. Tabii böyle baktığımız zaman travma tarih tartışmalarıyla da çok içli dışlı tanıklık tartışması. Ee, onun dışında deneyimin bu ağırlığı karşısında e, mantıksallaştırma ve rasyonelleştirme denilen o tehlikenin de olabilme ihtimali. Ee, diğer taraftan bir hukuksal boyutu var. Bu da ceza ve yargılama arasında etiği ortada, ortadan kaldıran ve yargılamanın aslında e, hiçbir anlamının olmadığı hukuksal bir konumu belirtiyor. Felman ve Laub'un Tanımladığı yani imkansız sınırlılık dediğimiz kavrama geçebiliriz belki bundan sonra ama burada durayım ben şimdilik. Evet tam da ben buralara değinecektim aslında sen de biraz bahsettin ama hatırlama ve unutma dediğimizde mekan zaman ilişkisine de değmek gerekiyor tabi. Hatırlamanın, mekan, unutmanın ise zamanla bağdaşık olduğunu söylüyorsun. E, bu noktada imkansız gösterim kavramına değinebiliriz aslında. Aktarımın edebiyattaki krizinin e, biçim sorgulamasıyla imkansızı ortaya koyması ve hatırlamayla unutmaya karşı e, e, kurgu içerisinde bunu sorunsallaştırması noktasında. Toplum ve edebiyat etkileşiminin önemi nedir? Yani yok edilmiş olanın belleğine, metinler nasıl bizi oraya nasıl döndürüyor? Ee, en başta bu imkansız tanıklık denilen şey imkansız gösterim dediğin şey üzerine bir şeyler söyleyeyim ee, bu kavram aslında e, Felman ve Lauvun e, kitaplarında 92'de yayınladıkları edebiyat psikanaliz e, ve tarihte tanıklığın krizini tartıştıkları kitaplarında bahsettikleri bir kavram e, tanığı olmayan olay olarak e, niteliyorlar e, Auschwitz ve o dönemde kamplarda olan durumu e, bunu da Claude Lanzmann'ın şu adlı belgeselinden yola çıkarak e, söylüyorlar. 1985 yapımı bir belgesel bu. 9,5 9 saat süren bu belgeselde e, 30 yıl sonra olayın üzerinden 30 yıl geçtikten sonra yani 70'lerin sonu ve 80'lerin başına denk gelen dönemde e, tanıklarla yapılan söyleşiler gösteriliyor. Fakat mekan Tamamıyla bir yok mekan ve o yok mekanın ardındaki bu tanıkların konuşmaları sanki olay hiç yaşanmamış ve yok olan bir şey aktarılıyormuş gibi e, anlatılıyor. Ve bu şekilde olan durumdan yani bu belgeselden de yola çıkarak Felman ve Laub e, tanığı ola olmayan olay olarak tanımlıyorlar bu durumu. Çünkü iki sebepten dolayı böyle olduğunu söylüyorlar. E, bu olaya... İçeriden ve dışarıdan tanıklık edilemez. İçeriden tanıklık edilemez çünkü sesin yok edilişinin sesi yoktur. Ve dışarıdan tanıklık ed edilemez çünkü dışarısı da tanım gereği dışlanmıştır. Bu sebeplerden dolayı e, Lanzmann'ın Lanzmann da e, belgeselinden yola çıkarak e, Ferman ve Low bunu tanığı olmayan olay olarak değerlendiriyorlar. Fakat e, burada asıl tanık tam tanık e, meseleleri ve müselman meselesine geçersek bu Agamben'in daha çok tartıştığı ve e, hukuksal tartışma üzerinden yürüttüğü bir e, tartışmaya geliyoruz burada. E, Agamben'in konumu daha ziyade bu tanıklık tartışmalarında anlamı reddeden ve e, her şeyi mantıkla açıklayan iki kısımda ilerleyebiliyor. E, Agamben burada ikisinin arasında bir yerde konumlanmaya çalışıyor. Ne anlamı reddetmek ne de her şeyi mantıkla açıklayan ve rasyonelleştirme tehlikesiyle olayın vehametinin göz ardı edilebileceği bir boyutu e, yapmak istiyor. E, i̇lk başta etimolojik tanımlamasından yola çıkıyor testis ve süperstes denilen iki ayrımı var bunun testis bu durumu yaşayan bir olayın o anında o olayı yaşayan kişinin davada üçüncü kişi olan konumu belirtiyor süperstes ise bir şeyi yaşamış olayı başından sonuna kendisi yaşamış olan kişiyi belirtiyor fakat hukukta ee, süperstes olan yani Primo Levi'nin de tanıklığını e, örnek vererek e, Agamben aslında e, onun bir süperstes olduğunu ve hukukta e, bu konumundan dolayı yani olayı asıl yaşayan kişi olduğundan dolayı onun beyanlarının... E, Doğru kabul edilemeyeceğini yani hukuksal anlamda doğru kabul edilemeyeceğini belirtiyor ama ikinci yanda hukukun konumu hukuk yargı peşinde yani Agamben'in belirttiği ifadeyle e, onun bir etik e, tavrı herhangi bir şekilde olayı çözümlemeye dair bir e, İsteği yok yani hukukun buradaki tek isteği yargı peşinde olması ve bir hüküm vermesi. Bu anlamda etiği de ortadan kaldıran bir durumdan bahsediyoruz. Müselman'ın konumu özellikle Agamben'in bahsettiği kampta yaşayan ve açlık kendisini açlığa bırakmış olan insanların hem nazi tarafından hem de Yahudiler tarafından konumlandırıldığı utanç verici diye değerlendirilen bu konumu aslında Müselman'ın uç eşik olarak kampta nasıl bir yeri teşkil ettiğini belirtiyor. ya yani bu anlamda Müselman'ın konumundan da yola çıkarak Agamben asıl tanık ve tam tanık tam tanık asıl tanık ya da olayı ölenlerin ardında aktaran tanık olarak ayırıyor. Bu anlamda dışarıdan e, tanıklık eden ve bu olayı aktaran kişiler hayatta kalanların tanıklıkları, tanıklıkları süperstes olarak e, bu gri bölgenin içerisinde yer alan Müselman'ın konumundan da kaynaklı olarak e, bir e, imkansızlığı belirtiyor. E, bu imkansız tanıklık aynı zamanda e, Lyotard'ın da bahsettiği gaz odasının e, ölümü belirten <gülüyor> yer olması ve bu e, ölümün aynı zamanda e, kendisini ifade etmekten uzak bir yer olmasından kaynaklı. Çünkü ölen kendisini anlatamayacak <gülüyor> hayatta kalanın da tek çaresi anlatmak ama anlattığı şey bir ölümün ölünün aktarımı <gülüyor> orada yaşanılan yok yok sayıl. ...yok edilmiş olanın ve ortada olmayanın bir aktarımı. Bu anlamda imkansız tanıklık deniliyor. Fakat sadece bahsettiğimiz şey tabii ki... yani ...bu imkansızlık aynı zamanda temsilin de imkansızlığını belirtiyor bir yandan... Bu bu yüzden aslında bu tür olaylarda felaket gibi bahsettiğimiz bu tür olaylarda e, aktarımın e, imkanı ancak temsilin temsil edilemezliğinin de vurgulamasıyla mümkün olabilir. Dilerseniz burada bir ara verelim. E, hangi şarkıyı çalalım arada? Yani Bolero'yu Maurice Mo Ravel'in Bolerosunu çalabiliriz. Tabii dinleyelim. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı, Yekbin Balçık'layız. Bugün Thomas Bernard konuşuyoruz ee, ve sorularıma devam ediyorum. Edebiyatta savaşı unutma ve anımsama imkanlarını Thomas Bernard'ın yok etme eseri üzerinden el alıyorsunuz. Ee, şöyle diyorsunuz, edebiyatçıların ürettikleri eserlerin içeriksel temeli, yıkılmış molozların bulunduğu bir mekanda daha baştan belirlenmiştir. Bunun nedenleri ve aynı zamanda Bernard'ın bu eserini seçmenizde etken olan sebepten bahsetmek ister misiniz? Tabii bu tanıklık edebiyatında genellikle e, seçilen metinler bizzat olayı yaşamış, çoğunlukla da sessizleştirilen, tarihsiz kalan azınlık edebiyatına odaklanan metinler oluyor. E, ben bir... Faili seçmek istedim yani Thomas Bernard'ı seçerek. Çünkü Yahudi değil Thomas Bernard. Bir Yahudi e, aileye sahip olan, yani daha doğrusu Thomas Bernard diyoruz ama eserde bahsedilen Marou karakteri e, bir Yahudi değil. E, ama kendi tanıklığını ve ailesinin... E, Nazi geçmişini ve bununla hesaplaşmasını yürüttüğü bir metin e, ve poetik anlamda da aslında Thomas Bernard'ın bu kitabı yok etme kitabı e, kullandığı biçimde hem temsilin imkansızlığını hem hatırlama unutma arasındaki çelişkiyi biçimsel anlamda yaptığı kurgusal e, hamleleriyle ortaya koyduğu için bunu seçtim. Bir yandan da sevdiğim için seçtim yani dürüst olmak gerekirse biçimsel anlamda da çok güçlü bir metin olduğu için. E, bu metinde aslında pek çok açı var tanıklık edebiyatı ekseninde konuşulacak ama e, yalnızca ben Marao'nun çifte po poetolojisinden bahsetmek istiyorum. Belki de bu tür metin ...konuşan kim çok önemli ee, yani mağdun mu, fail mi, <gülüyor> tanık olan asıl tanık mı yoksa yaşayan kişi mi diye. Bu yüzden edebiyatta anlatıcı kişisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Marou'nun kim olduğuna dair ve yazıyı aktaran kişinin konumu bu anlamda benim için çok önemli... Marou karakteri kitap boyunca aslında Marou karakterinin aldığı bir telgraf, anne babası ve ağabeyinin ördüğünü belirten bir telgrafa almasından, kendi tarihiyle hesaplaşması ve devredilen bir araziye kadar anlatılan bir bölümü aktarıyor hikaye. Buraya kadar her şey bilindik aslında. Yani çok farklı bir içeriksel bir metin yok, yok etmede. Fakat biçimsel anlamda kurduğu yapı anlamında çok önemli. Ee, bu anlamda Marou karakteri e, tüm metin boyunca sanki birinci tekil kişinin ağzından aktarılıyormuş gibi anlatılıyor ama metinde sadece ilk cümlede ve son cümlede geçen e, yan cümlecik olarak diye yazıyor Marou ifadesi aslında aktarıcı kişinin Marou olmadığını belirtiyor. Yani bu Marou'nun birine yazdığı ve o kişinin kim olduğunu bilmediğimiz o kişinin tekrar yazıya geçirdiği e, bir metni okuyoruz biz. Yani aslında Marou... Kurtulmak istediği tarihin kendisinden metnin içerisinden kendisi de kaçarak bunu başarıyor. Ve metnin sonunda bir parantez içerisinde doğumu ve ölümü denilen bir ifade geçiyor diye yazıyor Maro kısmından hemen sonrasında. Yani Maro aslında ölmüş bunu öldüğünü öğreniyoruz. Bu çifte poetoloji olarak ifade ediliyor Almanca literatürde eleştirel literatürde ele alındığında. bu anlamda Tanıklığın konuşmayla ilgili o konuşmanın e, öznesi olmayla ilgili meseleyi e, Bernard Marot'un bu e, stratejisinde de ortaya koyuyor. Bu kitap Bernard'ın tek e, politik romanı olarak geçiyor. E, kitabın içerisinde e, Maru karakterinin kendi e, ailesinin sahip olduğu Wolfsegg'de e, sahip oldukları nazi geçmişi. Öldükten sonra cenazelerine gittikleri zamanda onların e, nazi madalyası, e, kan, kan madalyası sahipleri dedikleri e, nazilerle... E, Nazilerin o cenazeye gelmeleriyle birlikte devam ediyor. Tüm bu tarihiyle birlikte Marou bir yok etme adlı bir kitap yazmak istediğini ve bu kitapta aslında burada bahsedilen kendi ailesini ve tarihine dair her şeyi yok etmek istediğinden bahsediyor. Bu bilindik bir strateji aslında. Hatta bugünlerde çokça da postmodern evet. edebiyatta sıkıldığımız bir kuruluş kurmaca unsuru yazarın kendisini kendi metninin içerisinde bir kitabı yazmaya çalışıp aslında o kitabı yazmaya çalışıp yazamama hali fakat Marou'nun bu en başta bahsettiğim e, kişinin yazan kişinin kendisinin e, olmaması ve kendisini metnin dışına kaçırması. Burada bahsedilen yok etme kitabını çok daha önemli kılıyor. Maruo aslında o yok etme adlı yazmak istediği ve orada aslında tüm tarihine dair, ailesinin geçmişine dair ve hatta kendisi dahil yok etmek istediği şeyi kendi ölümüyle de gerçekleştiriyor. En son yani burada artık bir alıntıyla Thomas Bernard'ın yok etme kitabı kendisi konuşsun diye bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Bunun öncesinde Adalet Ağaoğlu'nun Hayır kitabında Galeano'dan bir alıntı yaptığında hemen sonrasında e, araçların markalarını değiştir, siyah kukuletaları kara bezlere ve gözlüklere çevir, yılları, günleri, tarihleri biraz geri ileri oynat, farklı mısın, değil misin diye bir alıntı var. E, dinleyenlerin aynı zamanda e, dinleyenlerin aynı zamanda bunu düşünerek e, bu metni dinlemelerini istiyorum yani bir bizim için de bir göndermesi olan bir tarih tarihsel an olsun Thomas Vernard'ın bu kısmı bahsettiği böylesine yüksek bir eski kültür dedim ve bugün böylesine barbarca bir kültürsüzlük, yıkıcı bir yok kültür. İç karartıcı siyas siyasal koşullardan hiç söz etmeyelim. Avusturya'da bugün ne kadar iğrenç yaratıklar iktidar sahibi. En alçaklar en tepede oturuyor. En iğrençler ve en hainler her şeyi ele geçirmiş. Anlamı olan her şeyi yıkmakla meşgul. Yok ediciler iş başında, katiller. Karşımızda yok ediciler ve katiller var. Her köşe bucakta öldürücü çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok teşekkür ederiz Ekbin. Ben teşekkür ederim. Evet bugün e, ben buradan okuyorum programımızda Ekbin Balçık'la Thomas Bernard konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.